Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm Muhterem dinleyiciler Evli çiftlerin Geçimsizliklerinden Bahsediyor idik Kabahat kadında olduğu zaman Neler yapılacak ondan bahsettik Kabahat erkekte olduğu zaman Yani nuşuz Erkekte olduğu zaman Ya da irad Yani yüz çevirme Ki nuşuzda tümseklik Çıkıntılık yani problem Çıkarıcılık Dik başlalık, huysuzluk, erkekte olduğu zaman ne yapılacak, kadında olduğu zaman ne yapılacak? Bunlardan bahsetmiştik. Ancak e, evli çiftler diyelim ki başaramadılar barışmayı, o zaman ne yapacaklar? Buyrulur ki ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Fe <feyi> in heftum şikake eğer o ikisinin arasında şikaktan yani keşimsizlikten, ayrılıktan korkar iseniz, eğer o zaman febe'su hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. O zaman onun ehlinden bir hakem ki ehlihi derken hu erkek için kullanılan zamirdir. Erkeğin ehlinden bir hakem ve ehliha denince de kadının ehlinden bir hakem gönderin. Bir hakem erkeğin ehlinden, bir hakem de kadının ehlinden gönderin buyuruyor Allah Teala. Şimdi niye ehlinden? Evlilik ve boşanma konusu. Şimdi İslam'a göre boşanma erkeğin hakkıdır. Yani erkek hanımına ben boşadım dediği zaman boşanmış olur. Kadının normalde boşanma hakkı yoktur ancak e, evlenirken dese ki bana da talak hakkı ver dese bu şekilde bir hak alabilir evlenirken. Böyle bir şart koşabilir kadın. Ben tavsiye etmem böyle bir şart koşmalarını ama böyle bir şart koşmaları mümkündür. Der ki bana da boşanma hakkı ver. Ondan sonra e, kafası kızdığı zaman ya da geçimsizlik ya da işin yürümediğini. Kanat getirdiği zaman kadın da der, Tamam ben de boşadım der. Ki buradaki e, kadın erkeğin vekaletini almış oluyor boşamak üzere. Ama normalde erkeğin hakkıdır. Eğer bir şey konuşulmadığı ise. Çünkü erkeğin hakkı olmasının birkaç sebebi var. Bir tanesi erkekler evlenirken mesela mevcut kanunlara göre erkekle kadın oturur, nikahlanır, kalkar. Halbuki İslam'a göre Evlenirken erkekler kadınlara bir mehir vermekle mükelleftirler. Ki bu mehir ne olabilir? En azı hakkında en çok ne olabilir? Bu konuda bir sınır yoktur. Kantarlarla bile verilebilir. Hatta Hazreti Ömer radiyallahu anh bir ara diyor ki bir hudut koymak istiyor. Mehirler çok yükseltilince diyor ki işte diyor çok yükselttiniz diyor. Bunu diyor işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımları kızları en çok şu kadardı Mehri sizin hakkınız yoktur diye hudut koymaya kalkışıyor. Bir kadın diyor ki sen diyor Allah'ın verdiği bir hakkı nasıl alırsın ya Ömer diyor. Bak diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onlara kantarlarla da vermiş olsanız Bakara suresine geçiyor bu tabir. İşte almayın yani boşanırken bak diyor kantarlarla diyor demek ki verilebilir bu kadar. Hazreti Ömer diyor ki kadın diyor isabet etti erkek yanıldı ve vazgeçiyor o hudut koyma fikrinden. Şimdi en çok ne kadar olabilir mehir? Bir hudut yoktur. Yani istediği kadar kadın koyabilir. Tabi erkek verebilirse evlenir o zaman o mehri. Çokluğu konusunda bir hudut yoktur. Azlığı konusunda bir hudut var mıdır? Bu ihtilaflı bir konudur. Bir kısım fukaha diyor ki en az diyor 10 dirhem olacak diyor ki on dirhem ile de o zaman iki koyun alınıyor imiş. En az bu kadar olacak diyen var ya da o hududu daha aşağı çekenler de var o ihtilaflı bir konu ama işte makul maruf bir mehir olmalı deniyorum. Hatta bu mehir konuşulmadıysa da e, o kadının dengi yani kendi akrabasından işte güzellikçe efendim ilimce tahsilce kendinin dengi olan bir hanımın mehri gibi böyle mehri misle hakkı olur kadının. Ve bu mehir babaya verilmez. Bu mehir kadının kendine aittir. Şimdi bu müessese de mehir müessesesi de çarpıtılmış bizim memlekette. Mehri babalar alıyor olmuş. Yani baba hatta sattım kızımı filan diyor. Birisi öyle diyormuş. Beş tane kızı varmış. Beş tane oğlu varmış. Şimdi kızını evlendirdikçe başlık alıyor. Ondan sonra oğlunu evlendirirken başlık veriyor. Diyormuş ki ya beş tane kız, beş tane oğul varmış. De bir köyün halkı aşağı yukarı denk başlıklar. Diyormuş o başlıkları aldım diyor. olanlar evlendirirken verdik. Anaları diyorlar parayla kaldı gene bana. Yani bir tek kendinin hanımına verdiği para kalmış. Böyle oğlunu evlendirirken efendim başlık veriyor. Kızını evlendirirken başlık alıyor. Onu ona vererek işi götürmeye çalışıyor. Bu olmaz Mehir kadının kendi hakkıdır. Yani babanın aldığı başlık şeklinde olmaz. Şimdi işte uğraşıyorlar ki başlığı da kaldıralım. Halbuki başlık aslında mehrin biraz böyle bir müddet sonra işin tabii hakikatinden kopunca insanlar mehir başlığa dönüşmüş, babanın aldığı bir paraya dönüşmüş. Halbuki mehri kadın alır. Şimdi hanımlara bir mehir verir erkek evlenirken, evlendikten sonra geçimini temin etmekle mükelleftir, barınağını temin etmekle mükelleftir. Hatta kadının evinde bile oturuluyor olsa kadın diyebilir ki erkeğe sen benim evimde oturuyorsun ama sen mükellefsin geçim temin etmekle. Bana mesken temin et, benim evimde oturuyoruz o zaman kira vereceksin mesela diyebilir. Kadının mülkiyet hakkı vardır. İslam'da mülkiyet hakkı 1400 senedir vardır. 1400 küsür senedir. Şimdi işte batılılarda aşağı yukarı bu yüzyılda çıkmıştır. Mülkiyet hakkı kazanması kadının. Kadının ayrıca mülkiyet hakkı vardır. Şimdi mehir verir erkek evlenirken. Bu mükellefiyet vardır. Yani bir kısım haklar ve mükellefiyetler. Beraberdir İslam'da. Şimdi mevcut kanunlar yönünden düşününce insana birini bırakıp birini alınca diyor ki niye böyle? Bir tanesi o, mehir vermekle mükelleftir. E i̇şte geçim temin etmekle mükelleftir. Ve gene erkekler böyle hanımlar kadar kolayca boşamazlar. Yani boşanma konusunda işte biraz daha çokça düşünürler. Yani boşayım mı boşayım mı? Boşayım diye böyle hemencik karar vermezler. Hanımlar biraz daha hissi olduğu için eğer bu hakkın olması daha doğrudur. Ama kadınlar da e, İslam hukukuna göre, İslam şeriatına göre bu hakkı evlenirken e, şart koşup alabilir. Boşama hakkını da alabilir. Ama pek tavsiye edilen bir şey değildir. Şimdi boşarken erkek boşar. Başka insanlara ben hanımımı şu şu sebeple boşuyorum arkadaş deme mecburiyeti yoktur. Peki bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Şimdi bakınız insanlar boşanacaklar hanımlarından. Boşanma da güzel olmalı. Şimdi insanlar zannediyor ki mesela bir yere işe girdin. İşe girdiğin müddetçe güzel geçineyim. Ama işten ayrılıyorum, yıkayım, dökeyim, gideyim. Hayır bu çirkindir. İnsan bir yerden ayrılırken de güzel ayrılma. Savaşırken de, bakın savaşıyorsun, savaşmanın da bir hukuku vardır, bir ahlakı vardır. Her şeyin bir ahlakı vardır. Boşanmanın da bir ahlakı vardır. Bir evlilik oldu, e, yürümedi, boşamaya gitti, boşanacak eşler. Boşanırken ne kadar zarar verebilirsem karşı tarafa o kadar zarar vereyim. İslami ahlakta bu yoktur. Boşanırken de iyilikle ayrılınmalı. Hatta ayete bakıyoruz ya maruf vecih ile tutma veya diyor ihsan ile boşama yani güzellikle iyilikle salıverme, serbest bırakma. Erkekler şimdi hanımından boşanacak iki tarafta delil topluyor. Diyor ki öyle delil toplayayım ki diyor ben boşamaya mesela hakim karar verebilsin diyor. Lehime diyor işi bağlayayım hatta birisi anlatıyordu diyor ki ya boşanmak istiyorum diyor. Kadın diyor boşanmak istemiyor. Birisi böyle marifet etmiş gibi anlatıyor. Ya olmuyor diyor. Boşanamıyoruz. Yürütmek de istemiyorum evliliği diyor adam. Açıyorum diyor telefon hanıma diyor. Ayrı yaşıyoruz, Boşanamıyoruz bir türlü. Açıyorum telefon diyor, basıyorum küfürü. Açıyorum telefon, basıyorum küfürü. Sonra diyor bir müddet böyle gitti. İyice diyor tahrik <gülüyor> ettim karşı tarafı. Ondan sonra diyor bir teyip koydum diyor telefonun işte açtım diyor telefon işte kibar diyor konuşuyorum. İşte karşı tarafla. Tabi bunlar diyor ben hep küfür ettiğim için ben diyor kibar konuşuyorum ama onlar diyor dolmuş zaten. kinlen diyor onlar diyor bana sövüp sayıyor. Ben diyor alttan alıyorum yumuşak alıyorum filan. onlar diyor sövüp sayıyor falan. Sonra diyor bunu teybe aldım gittim diyor mahkemeye dedim ki hakime hakim bey bak bu hanım benden boşanmak istemiyor ama buyur bak dinle bakalım teybi bir dinle diyor hakim ben şimdi diyor o kadar yumuşak diyor efendiki var konuşuyorum kadın diyor sevip sayıyor diyor bana karşı taraf hakim diyor boşadı bizi arkadaş diyor başka türlü boşanamıyorum diyor ben de diyor böyle bir hile yaptım şimdi bu çirkin bir şeydir tabi niye böyle hile yapsın bir adam yani bir adam boşanacak ya da şimdi bu batılılarda işitiyoruz Adam boşayacak kadını ve ayrı yaşıyorlar. Kadının peşine dedektif takıyor. Diyor ki onu diyor böyle diyor başka erkeklerle diyor, yakalasın diyor, resmini çeksin. İspat edeyim ki bunun başka işte ilişkileri var. İşte boşanmam kolay olsun. Efendim boşanırken fazla bir para vermem gerekmesin gibi. Böyle hileler yapıyor insanlar. Karılarına ya da kocalarına. Şimdi İslam'ın erkek hanımını boşar. Yani boşamaya karar verince Boşar e, İnsanlara karısı hakkında Bir şey açıklaması gerekmez Hatta denir ki böyle muhterem Alim bizzat hanımıyla Geçimsizliği varmış Diyorlar ki ya bir geçimsizliği varmış nedir filan Diyor ki Benim diyor, yani sırlarından size ne diyor. Neyse ne Ondan sonra bir müddet geçiyor Boşanıyor bu hanımından Diyorlar ki hanımını boşamışsın Diyorlar, Niye yani ne huyu vardı ki ben diyor artık benim hanımım olmayan bir kadın hakkında diyor niye konuşayım diyor. Yani yabancı bir kadın hakkında size niye konuşayım diyor. Yani adam karısıyla meselesi neydi başkalarını anlatmıyor. Ama şimdi birçok boşanmada boşanıyor millet olabildiği kadar karşı tarafı rezil etmeye çalışıyor. Tabi iki taraf da birbirini rezil ederken ikisi de rezil oluyor. Bir yönü bu. tabii denecek ki efendim iyiyim o zaman adam işine gelince hemen boşadım desin. Şimdi bakınız böyle deniyor ama İslam toplumunda boşanma oranı o kadar küçüktür ki. Şimdi bakınız batılılarda kolayca boşanamıyor insanlar. Ama boşanma oranına bakıyorsun birçok ülkede yüzde kaçlara? 20'ye, 30'a, 40'a, 50'ye doğru çıkıyor boşanma oranlar. Hatta Amerika'da bir gazetesi, Amerika temsilcisi diyor ki artık diyor böyle erkek, kadın, çocuk böyle çift diyor artık pek görünmüyor diyor. Yok diyor nadir. Hep, çoğu diyor yani boşanmış tek çocuk birinin yanında. Şimdi bakıyorsun İslam toplumunda boşadım deyince boşuyor adam karısını. Ama boşanma oranı çok az. Allah Allah nasıl oluyor? İş aslında hukuk ile değil ki hatta bir ara böyle. Dediler ki bu boşanmayı kolaylaştırma yönünde bir kanun çıkartıyordu. Birileri çıktı oldu dediler talak yani İslam'daki boşanmaya döndü dediler. Adam boş ol dedi boş oluyor falan olur mu böyle dediler. Şimdi evlenme nasıl oluyor? Bakınız evlenme nasıl olur? İki kişi gelir bir araya. Diyor ki adam işte kabul ettin mi yani nikahı? İşte kabul ettim. İki taraf kabul ediyor, nikah oluyor. Evlenirken böyle. E bu hayatta büyük bir değişikliktir. Boşanırken böyle niye olmasın? Boşanırken gideceksin hakime, hakimi ikna edeceksin. Bizim evliliğimiz yürümüyor diye. Halbuki... Evliliği yürütmek istemiyorsa yani düşünün hatta o zaman böyle çağdaş bir kadın bu tartışmaya katılmıştı televizyonda. Diyor ki yani bir erkek bana düş yakamdan istemiyorum seni dedikten sonra diyor bu onur kırıcı bir şeydir diyor kadın için. Yani istemiyorsa istemeye istemeye nasıl tutacaksın bir kadını bir adamın yanında zulmeder. Boşamak istiyor da boşamasını engelliyorsun. Şimdi boşamanın kolay olması Demek ki e, İslam'a göre böyle ise kolay olması güzeldir. Ama bir hadisi şerifte buyurulur ki hani bir ayet okuduk. Ve ne bil maruf diye başlayan ayeti. Onlarla maruf vecile geçinin. E, eğer onlardan hoşlanmazsanız olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız. Allah onda çok hayır yaratır. Şimdi buna e, insanlar diyor ki Allah ona hayran kesira deniyor. Çokça hayır yaratır. İnsanlar diyor ki Allah Teala iyi geçin diyor. E hatta peygamber zatı Resul'den nefret etmesin diyor mümin hanımından diyor. Bir huyundan hoşlanmazsa bir huyundan hoşlanır. İnsanlar diyor ki ya diyor evliliği diyor devam ettireyim. Ve gene boşanma bakın mübahdır ama hadisi Şerif'te buyruluyor ki ebgadul halale alallahi. Allah'a karşı helalın en buzlusu et talak, talaktır. Talak helaldir ama Allah'ın en buğzettiği helaldir. En sevmediği helaldir. Şimdi iman sahibi bir kimse Allah'ın en buğz şeyi hakikaten böyle gerekli sebepler olmadıkça işlemez. Çünkü Allah'ın en buğz ettiği şeydir. Yani kolayca boşanmaz. İnsan der ki ya bu Allah'ın hoşlanmadığı şeydir. Yani gerekiyor mu boşanma? Niye boşayın? Demek ki boşamayı insanlar istemezler. Bir başka yani işte İslam'da çok çocukluluk bir esastır yani. Çoğalma esastır. Zaten birkaç tane çocuk olduktan sonra insanlar çocuğunu da düşünüyor. Diyor ki niye çocuğumu böyle durumda bırakayım? E, ve gene boşanmanın birçok defa sebebi, şimdi batıda da böyledir, birçok defa boşanmanın sebebi sadakatsizliktir. Ve Fransa'da filan diyorlar ki işte daha evliliğinin birinci yılında erkekler çok büyük oranda hanımını aldatıyor. Kadınlar da işte birinci yılda yüzde şu kadar orana böyle yüksek oranlar söylüyorlar. İkinci yılda yüzde şu kadar oranda aldatıyor kocasını. E şimdi böyle sadakatsizlik var. Erkek kadın birbirine karışıyor. Yani İslam'da bir harem selam uygulaması vardır. Böyle birbirine çok karışıp görüşmez erkekler, kadınlar. E i̇nsanlar birbirine karışıyor evlilikten önce bir e, temiz bir hayat yaşanmış olmuyor zaten bir sürü erkek bir sürü kadın tanıyarak gelmişler evliliğe ondan sonra da e, işin manevi tarafı da yok bakıyorsun evlilikler boşanmayla sonuçlanıyor ama İslam'da evlilik kurumu mukaddestir İnsanlar öyle kolayca yıkmazlar evlenmeden önce temiz yaşar insanlar evlilikte de sadakat olunca e, öbür meseleler kolay çözülür Günümüzde de sadakatsizlik boşanmalarda çok mühim sebep. Sadakatsizlik çoğalmadıkça boşanma çoğalmaz. Erkek kadın kardeş insanların gözü dışarıda olmadıkça boşanma pek çoğalmaz. Başka sebepten boşanma olmaz mı? Olur. Ama çok büyük oranlarda olmaz. Ve batıda da şu anda sadakatsizliktir. Bir mühim sebep budur. Boşanmalarda. Demek ki Boşanma e, bu şekildedir İslam'a göre ama öyle çok yoğun da değildir. Çok fazla da boşanmaz insanlar. Çok düşüktür İslam toplumlarında. Hala boşanma oranı çok düşüktür. Evlilikler hala çok sağlamdır. Şimdi işin bir yönü bu. Hakem tayin edilir. Şimdi niye ehlinden dendi? Onun üzerinde konuşuyorduk. Çünkü insanlar aile hallerini başkalarına pek anlatmamalı. Hatta Kadınlar hani Allah'ın işte muhafaza ederler gayipte denmişti. Deniyor ki gayipte muhafaza ederken derken namusunu şerefini ve aile sırlarını, insan aile sırlarını da muhafaza etmeli. Şimdi bu gibi konularda ehlinden olması daha makbul tercih ediliyor. Çünkü e, yakını olan insanlar hem hallerini daha iyi bilir hem de insanlar yakınlarının sırlarını muhafaza etmeye daha meyillidirler, hem de daha iyi bilirler. İnsan yakınlarına daha iyi anlatır ve deniyor ki bu konuda hakem seçme hakkı ilk önce koca ve karıya aittir. Önümde Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri var ayet okuyup oradan alıntılar yapıyorum. Elmalı Hamdi Yazır diyor ki ilk önce koca ve karıya aittir diyor hakemi seçme hakkı. Şimdi böyle geçimsizlikler olduğu zaman ben de böyle tavsiye ediyorum. Diyorum ki aileden erkeğin ve kadının da tarafından böyle akıllı erkeğin ve kadının İslam'a göre ki İslam'a göre olan haklar ve vazifeler fıtrata da uygundur. Fıtridir de insanın böyle yapısına uyar. Çünkü insanı yaratan Allah kanunları koyanda Allah insana uygun kanunları koymuştur. Hani böyle çok örnek verilir denir ki şimdi bir çamaşır makinesi var işlemiyor. Hemen bakıyoruz gibi yanındaki bir deftere bakayım. Yanında böyle bir kitapçık veriyorlar. Diyor ki işte çamaşır makinesi şöyle şöyle çalışır diyor. Ondan sonra diyor ki şöyle bir şey olduğu zaman diyor. Mesela suyunu boşaltmıyor diyor. Şuraya açın şuraya bakın filan. Bakıyorsun oradan yol gösteriyor. Şimdi bir tane akıl sahibi adam demez ki ya ben çamaşır makinasını aldım onun e, bir problemi olduğu zaman makineyi yapan şahsın kitabını okumak yasak o kitabı gündemden kaldırdım falan demez herkes der ki bu makineyi yapan adam e, bunun işleyişini daha iyi bilir onun yanına koyduğu o efendim kitapçıya bakalım der şimdi insanı yaratan Allah insanın yanına bir kitap indirmiş ki en son kitap Kur'an-ı Kerim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Açıklıyor bir problem olunca nasıl çözeceksin? Ehlinden diyor hakem, erkeğin ehlinden bir hakem, kadın ehlinden bir hakem gönderin. Şimdi bu hakemlerin demek ki neyi bilmesi lazım? Erkeğin ve kadının birbirine karşı İslam'a göre hakkı, hukuku, vazifesi nedir? Bunu bilecek. Aklı başında olacak, aklı selim sahibi olacak. Takva sahibi olacak. Böyle olgun, rüştüne ermiş, efendim görüş sahibi insanlardan olması güzeldir. Bunlar gelecek bir araya. Evet, iki tarafta geçimsizlik olduğu zaman hakem göndermeli dedik. Ancak bu hakemin ehlinden olma şartı var mıdır? Diyor ki Elmalılı, o halde diyor, akrabaları bulunmadığı veya yabancılardan olmaları kendilerince uygun bulunduğu takdirde şüphesiz caiz olması gerekir. Yani Akrabadan başkası da olabilir ancak hakem tayin ederken akrabalarla istişare etmeli ve bu şekilde aklı başında ilim sahibi erkeğin ve kadının birbiri üzerindeki hakkını ve vazifesini İslam'a göre nedir bunu bilen efendim olgun aklı selim sahibi ve iyi niyetli kişilerden iki hakem tayin etmeli. Bu hakemler ne yapar ki bu şekilde hakem tayini ve bunun neticesini ben gördüm. Böyle bir olay olmuş idi. İki hakem tayin edilir. Ve anlatıyorlar işte erkek diyor ki ben diyor, şu şu şu sebeple diyor, şikayetçiyim diyor. Kadın da diyor benim şöyle şöyle diyor şikayetlerim var. Ondan sonra bunların hangi şikayetler hangi istekler, talepler haklıdır, hangileri haksızdır hakemler bunlar üzerinde konuşuyorlar. Ve Netice olarak diyorlar ki erkeğe ve kadına sizin diyorlar işte erkeğe diyorlar şu şu taleplerin haklıdır şu şu taleplerin haksızdır bu konuda mecburiyeti yoktur. Kadına diyorlar işte şu konularda şu taleplerinde haklısın şu şikayetlerinde haklısın şunlarda haksızsın ve onlar işin İslam hukukuna göre e, ne olması gerektiğini söylüyorlar ve iki tarafta haklı ve haksız taraflar ortaya çıkmış oluyor. Bu hakemler, demek ki iki hakem tayin etmeli. Bu hakemler barıştırma veya birbirinden ayırmanın ikisini de yapabilir mi? Bu konuda ihtilaf var. Ee, Hz. Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir görüşe göre bunlar birbirinden ayıratabilir. Yani hakem tayin edildi. Bunlar arada işte konu baktılar. Dediler ki bu evliliğin yürümesi yani yürümez kanaatine vardılar. Ayırabilirler ve bir talak-ı bayin kadın boşanmış olur demişler. Bu Hz. Ali'den rivayet edilmiş bu görüş. Hasan'dan rivayet edilen bir görüşe göre deniyor ki şimdi ayete devam edeceğim zaten. Onlara ıslah emredilmiştir. Yani barıştırmak emredilmiştir. Dolayısıyla ayıramazlar demiş. Bu Hasan'dan rivayet edilmiş İmam-ı Azam'ın görüşü de bu. E ancak tabi koca dese ki tamam ben boşama yetkisini de veriyorum hakeme dese o konuda ihtilaf yok boşayabilir ama bu yetkiyi vermediği takdirde ihtilafla demek ki hakem ayırıp ayıramayacak. Gene koca ayırma yetkisi vermediği halde mahkeme kendiliğinden zorla iki hakemi tayin edebilir mi mutlak yetkiyle ve mahkeme eşleri ayırabilir mi bunlar ihtilaf konuları. Ki elmalı öyle diyor, ihtilaf diyor, bu hususlardadır diyor. Ayetin gelişi diyor, eşleri barıştırma üzerindedir. Ayırmaktan bahsetmek uygun görünmeyip bahsedilmemiştir ve içtihat konusu olmuştur. Hakemin boşama yetkisi de böyle ihtilaflı. Hatta önceki dönemde böyle insanların demek ki böyle alışılmamış fiilde ki, Diyorlar ki ilk defa bu işte devrim yapılmış o İsviçre'den. Şimdi bizdeki medeni kanun İsviçre'den getirilmiştir. Yani evleme, boşanma şunla, bunla alakalı kanunlar İsviçre'den getirilmiş. Bizim memlekette uygulanmış, tercüme etmişler. Hadi diyorlar, uygulayın diyorlar. Yani Allah'ın şeriatı kaldırılmış, ona dayalı insanların ortaya koyduğu, işte ulemanın ortaya koyduğu, Hukuk kaldırılmış, İsviçre'den getirilmiş kanunlar ki İsviçre'deki kanunlarda, onların dinine nihayet dayalıdır. Hristiyanlıkta malumunuz boşanma hoş değildir, boşanma zordur Hristiyanlıkta. Hatta boşanma işi işte Yahudilikte vardır, boşanma İslamda vardır. Hristiyanlıkta boşanma işi hatta şeydir de böyle mezhepler arası da ihtilaflıdır. Çetindir yani. Hoş değildir şeyde. Hoş değildir'i bırakınız bir kısmı kabul etmiyor olmalı. Şimdi tam net şu anda sivriyemiyorum. Onların kültüründen de etkilenmiş bu. Tabii ki İsviçre'de evlenme boşanmayla alakalı kanunlar hala batıda evlenmeler kilisede yapılır. Yani evlenme işi böyle Hala devlete devredilmemiştir. Kilisede yapılır nikahlar. E, boşanma konusunda da şimdi böyle çok net hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama boşanma konusu olmamalı Hristiyanlık'ta. Hatta bir mezhep bu boşanma konusu sebebiyle işte çok ciddi meseleler çıkmış. Bir kral boşanmak istiyor karısını. Çok ciddi meseleler çıkmış. Şimdi onların hem Tabii ki onların kanunlarına da, hukuk sistemlerine de din illaki etki edecektir. Zordur İsviçre kanununda boşanma işi. Bizim topluma geçince de işte evlenme, boşanma artık İsviçre kanununa göre millet evleniyor, boşanıyor olmuş. Evet ve hakim de işte boşuyor. Bu belediye nikahı komünist ülkelerde vardır bir de bizim ülkede var. Batı ülkelerinde, yani işte İsviçre'de, Fransa'da, Almanya'da, şurada, burada, İngiltere'de, Amerika'da, kilisede evlenilir. Ee, böyle dinden nikahı ayırmak, hatta Lozan'da insanlar diyorlar ki işte bir kısım azınlıklar olacak Türkiye'de. Lozan'da bu konu oluyor. Diyorlar ki ne olacak? E diyorlar evlenme, boşama gibi konularını bize bırakın. Çünkü bunlar dini meselelerdir. Diyorlar. Ve kendi aramızda halledelim yani böyle bir ayrıcalık istiyorlar gayrimüslim azınlıklar için Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden ve bu ayrıcalıkta da veriliyor. Daha sonra tabi Avrupalıların kanunu getirilince diyorlar ki bizim bu ayrıcalığı kullanmamıza gerek kalmadı çünkü zaten bizim kanunumuz her yerde geçerli oldu. Şimdi evlenme boşama dini meseledir. Ama evlenmeyi boşanmayı dini mesele olmaktan çıkarma bir komünist ülkelerde vardır bir de Türkiye'de vardır. Yani Rusya'da böyleydi bir belediye nikahı ondan sonra belediye nikahından sonra gizlice bir dinin nikah kıyılıyor idi Rusya'da da. Türkiye'de de o şekilde bir uygulama var. Şimdi boşanma konusu böyle Kadı, e, hakime bırakılınca Denir ki bir Maraşlı Bir şahsı daha yeni işte Kanunlar uygulanmaya başlanmış Öyle bir geçimsizlik vermiş bir ailede İşte mahkemeye Gitmiş kadın demiş ki Kocam beni işte dövdü Dövüyor filan gibi Hakim demiş ki sen demiş hanımını dövüyor musun Öyle mi demiş Maraşlı'ya Demiş ki ha demiş Ben demiş bu kusurunu gördüm dövdüm Demiş ya şimdi bakıyor niye karışıyor bu diye e demiş de ben işte kanunun verdiği yetkiyle sizi demiş boşuyorum demiş. Adam bakmış bakmış. Sen kim oluyorsun ya demiş. Ben de senin karını boşadım demiş. Sen nasıl boşasın benim karıyı? Şimdi hakim adam ama böyle bir şeye alışmamış. hani Önceden alışmış koca boşuyorum. Şimdi de çok ters geliyor. Yani erkek kendi boşayabilir mi diye. Ama erkeğin kendinin boşaması da işte yüz yıllarca bin yılı aşkın uygulanmış bu toplumda. E, İlla ki kötüye Kullanan olmuştur ama Çok büyük bir boşanma oranı yoktur İslam toplumunda Hatta öyle bir yani Rahatsızlık verecek bir Boşanma olayı olmamış Demek ki iki hakem tayin ediliyor Peki İslam mahkemesi Boşayabilir mi? İhtilaflı bir Konu yani mahkeme Kadın istemediği halde boşayabilir mi? İhtilaflı konu Mesela bakıyoruz peygamber aleyhisselatü vesselam Hani o e, Cemile Ebu Cehlin kızı ki Müslüman Olduktan sonra diyor ki ben Kocamdan diyor ayrılmak istiyorum Kocasını çağırıyor işte Konuyu konuşuyor ondan sonra kocasına Diyor ki onu boşa diyor peygamber aleyhisselatü Vesselam şimdi kadı Yani onu boşa diyor yani ben Boşamanıza karar verdim demiyor Oradaki şey böyle lafız böyle onu boşa Diyor kocasına Şimdi mahkemenin Boşama hakkı var mı yok mu İslam hukukuna göre ihtilaflı Bir konu bu ancak böyle bir çekişme oldu. İşte iki hakem tayin edildi. Ne yapacak hakemler? Bu iki hakem ayete geçiyoruz, dönüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. اِيُّرِيدَا اي اِسْلَاهًا Eğer onlar ıslah isterlerse, ıslah irade ederlerse, yani ıslah etmek, aralarını düzeltmek isterlerse, يُوَفِّقِ Beynehuma Allah ikisinin arasını muvaffak kılar, yani aralarını bulur, onları barıştırır elmalı diyor ki, karı ve kocanın kalplerine sevgi ve dostluk hislerini koyar. Nasıl yapar bunu? İnnallâhe kâne âlimen habire. Allah e, muhakkak ki alimdir, Allah habirdir. Allah nasıl yapacağını Allah bilir ve Allah her şeyden haberdardır ve kişilerin kalbinde ne var onu da bilir. Ve bakınız ayeti de e, boşamadan bahsetmiyor, ayırma yönünden bahsetmiyor hakemler için. Elmalı Hamdi yazıyor diyor ki bu diyor gayet anlamlıdır. Demek ki diyor Allah'ın rızası geçimsizlikte değil, ara buluculuktadır. Esas istenen iyi geçinmedir. Şimdi hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında böyle iki hakem tayin ediliyor bir çift için. Sonra bir müddet sonra geliyor hakemler diyorlar ki biz diyorlar başaramadık barıştırmayı. Hazreti Ömer öfkeleniyor bunlara. Bak diyor Allah Teala buyuruyor ki eğer onlar ıslah isteseler Allah aralarını muvaffak kılar. Gidin diyor barıştırın. Bu sefer gidiyorlar yeniden. Yeniden konuşuyorlar ve barıştırıp geliyorlar. Diyorlar ki tamam ya Ömer diyorlar barıştırmayı başardık. Demek ki bu şekilde iki hakem tayin etmeli. Şimdi bu şekilde demek ki barışma esas. Peki barışmayı başaramadı insanlar. Bu talak konusuyla ilgili böyle birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi boşanma olduğu zaman asıl olan şu. Bir defa erkek hanımına der ki boşadım der. Sünnet olanı bir talakla boşamaktır. Şimdi bir talakla boşayınca ne olur? Der ki ben boşadım der kişi hanımına. Kadın evden ayrılmaz. Ayeti kerime Talak suresinde buyruluyor ki: "Lahucrehuhum min buyutihinne ve la yahrucne." Onları siz evlerinden çıkartmayın, onlar da çıkmasınlar. İlla en bir bi fahişetin mübeyyine. Apaçık bir hayasızlık getirmeleri müstesna. Yani kadın böyle apaçık bir hayasızlık getirmemiş ise, erkek bir geçimsizlik sebebiyle boşadı hanımını, o zaman diyor, evlerinden çıkartmayın, onlar da çıkmasın. Niye? Ve tilka hududullah budur Allah'ın hudududur ve men yetea add hududallah fekad zalame nefs'e Kim ki Allah'ın hududunu aşarsa o nefsine zulmetmiştir. La tedri ne bileceksin diyor. Le'alla Allahu yuhtisu ba'de zalike emra. Allah belki bundan sonra bir emir bir şey ortaya çıkartacak, ihtisas edecek. Ki müfessirler diyor ki belki Allah Teala aralarında diyor bir sevgi koyacak. Şimdi bir talakla boşamalı kişi bir talakla boşadım demeli. Ondan sonra üç ay üç kuru denir. Üç adet veya üç temizlik dönemi ki hamilelik durumu yoksa e kadın bekler. Güzel olanı bu üç adet döneminde yeniden boşamamaktır. Bir defa boşamaktır. 3 ay tamam oldu, üç kuru tamam oldu. Ondan sonra nedir? Feiza belağne ecelehunne müddetlerinin sonuna geldiler feemsikuhune <tuhat> bi marufin ev farihune bi O zaman ya iyilikle tutma veya iyilikle ayrılma. Ve eşhidu ze ve adlin minkum ve aranızda iki adil şahit bulundurun. Ve eqimüş şehadete lillah. Ve şehadeti şahitliği Allah için ikame edin. Ayakta tutun. Zalikum yu ezubbihi bu ki bununla size vaaz olunuyor, öğüt veriliyor. Men kâne yu'minu ve liyemil ahir. Allah ve ahiret günde iman eden kimseler için. Ve men yettegillâhe yec'ellâhu mehreca. Kim ki Allah'tan takvi ederse Allah ona bir çıkış kılar. Ve yerzuku min hayzulâ yehtesif. Ve onun olmadığı yerden rızıklandırır. Ve men ye tevekkal alallahi fehu ve hasbuh. Kim ki Allah'a tevekkül ederse o ona kafidir. İlahi rayet. Şimdi demek ki birinci madde bir talakla boşamak daha güzeldir. Üç ay bekledi kişi. Üç ayın sonunda dese ki tamam ben dönmüyorum evliliğe ama kadın evinde duracak. Bu sefer kadın artık evinden ayrılır. Bain talak olmuş olur. Bu şekilde bir talakla boşamış kişinin bir müddet geçti ondan sonra dönme ve yeniden nikahlama şansı vardır. İkinci defa dönebilir ondan sonra üçüncü defa aynı şey olursa ey bu sefer artık o kadın bir başkasıyla evlenip efendim onunla işte zifaf olup da ondan gene boşanırsa eğer ondan sonra buna dönme dışında dönme şansı yoktur. Demek ki güzel olan e, bir talakla boşamadır. Kimi diyor ki her ay yeniden yeniden yani bir talak bir talak daha verebilir. O şekilde üç ayda üç talak olabilir ama daha güzeli bir talak vermektir. Ve boşanma konusunda gene şöyle buyruluyor. Eğer ikisi birbirinden ayrılırlarsa buyrulur ki bu Nisa suresi efendim ve'in yeteferrega eğer ayrılırlarsa yuğnilllahu kullen min saati Allah her birini kendi e, zenginliğiyle kudretiyle yığına eder yani muhtaç kılmaz diğerine muhtaç etmez vekane Allahu vasen hakime Allah Teala vasidir Allah hikmet sahibidir. Şimdi burada diyor ki elmalılı bu iki tarafta diyor istiyorsa diyor o zaman diyor Allah diyor igna eder yani muhtaç kılmaz diyor ama birinin diğerinde gözü varsa diyor böyle muhtaç etmeme vaad edilmiş değildir. Kadın ayrılmak istemez. Geçinmek arzu ederse erkeğin onu boşaması günahtır. Erkek de bırakmak istemiyor. Geçinmek arzu ediyorsa... Ayırmaya zorlamak gene günah olur diyor. İki taraftan biri o zaman zalim durumunda kalır. bundan sakınmak gerekir diyor. Yani boşanmada da iki tarafta istiyorsa olması daha güzeldir deniyor. Evet burada.